Économie écologie. Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. E, bu hafta e, bizim e, Ekonomi Ekoloji Programımızın e, sıklıkla konusu olan e, gündem maddelerinden birisini ele alacağız bugün. E, nükleer e, santral meselesi. Bugüne kadar tabii biz daha çok Akkuyu ve Sinop üzerine e, pek çok konuk ağırladık e, ve... E, Programlarımızda da farklı şekillerde gündeme getirdik nükleer santrallarla ilgili gelişmeleri. Şimdi dün itibariyle nükleer santrallarla ilgili yeni bir gündemimiz oldu, yeni bir gelişme oldu. Ee, aslında e, geçici hükümetin enerji bakanı e, yani bunu da aslında e, vurgulamakta fayda var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun e, dün yaptığı bir e, açıklamada e, Türkiye'de yapılacak 3. nükleer e, santral için Kırklareli'nin iğne adı bölgesinin seçildiğini söyledi. Bununla ilgili daha önce aslında dedikodu mahiyetinde diyelim, söylenti mahiyetinde İneada'nın Adı telaffuz ediliyordu. Ancak yani hani nerede kaldık işte birinci, ikinci nükleer santrallerle ilgili gelişmeler aslında pek de hoş ilerlemiyor. Üçüncü santral niyeti olduğunu biliyoruz hükümetin ancak hatta bunu seçim programlarının içine bile koydu AKP parti programının içine bile vaatlerin arasına bile yerleştirdi ancak. Ee, ...bununla ilgili yer konusunda netlik e, dün itibariyle e, belli olmuş oldu. E, tabii yani İneada'nın e, pek çok e, doğal, ekolojik e, özelliği var. Onlara e, değineceğiz fakat e, bundan aşağı yukarı bir, bir buçuk yıl, e, bir yıl e, sanıyorum önce... İşte Çinliler ve Amerikan Westinghouse firmasıyla bir mutabakat saptı imzalandığıyla ilgili Reuters'ta bir haber yer almıştı ama yani sadece işte bu konuyla ilgili bir iyi niyet anlaşması gibi bir anlaşmanın içeriğine çok fazla değinmeyen ama böyle bir mutabakat saptı imzalandığıyla ilgili e, bir takım haberler çıkmıştı şimdi dün e, bakan da yine e, buna e, işaret etti e, tabi yani hemen en başta soracağımız şey hangi e, süreçlerden e, geçirerek hangi istişare mekanizmalarını işleterek e, ve işte e, CED gibi gerçi hükümetin pek hoşlanmadığı e, süreçleri ee, ...ne diyelim e, tamamlayıp tamamlamadığı belli olmadan hemen böyle birisi parmağıyla haritada bir yeri gösterdi ve e, oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Şimdi biz bu konuyla ilgili bugün bir konuğumuz var. Kendisi hatta sanıyorum. Baran Bozoğlu ile görüşeceğiz. Kendisi daha önce Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı yapmıştı. Şimdi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı. Baran merhaba. Merhaba Pelin. Hoş geldin yayınımıza. Ee, şimdi bu iğne ada meselesini biz epeydir e, aslında pek de telaffuz edilmiyordu. Bir ara e, sadece böyle bir söylenti şeklinde e, çıktı fakat sonra... Yani kapandı Zaten bu Akkuyu ile ilgili de Şimdi ciddi bir şey var Yani gene Süresi ertelendi Sürekli bir ikişer üçer yıl ileriye atıyor 2023 olarak açıklandı En son Santral'ın Hayata geçeceği tarih olarak Yani ve Rusya ile olan ilişkilerimizle de e, durum e, açık ortada olduğu için siyasi e, gündemimiz e, orada da e, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte, Ruslar yapmazsa yapacak biri bulunur gelir birisi yapar e, gibi açıklamalarda bulundu yani bütün bu gelişmeleri ele aldığımızda ve seçimlere de 15 gün e, kaldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu açıklamayı ve yine ada e, meselesini e, nasıl değerlendirirsin evet ee, senin de söylediğin gibi İNİA'da bir dedikodu olarak e, herhangi bir resmi açıklama olmadan konuşulan bir konuydu. E, ama bu zamana kadar e, hiçbir resmi açıklama bir bakan tarafından e, net bir şekilde ifade edilmemişti. İlk defa dün ifade edildiğini görmüş olduk. Hı hı. Ve e, hani bir mühendisi bakış açısıyla baktığımız zaman biz öncelikle bir tesisin e, yapılmasına karar verilen yerin seçilmesine dair bir bilgi verildiği zaman bunun hangi bilimsel temel verileri dayandığı öncelikle bakmamız gerekir. Şimdi zaten hani e, birazdan geleceğiz. E, nükleer santrıya zaten kabul edilir enerji bitimi değil ama bir enerji bakanı eğer biz İneada ile ilgili e, bir çalışma yapıyoruz ve e, nükleer santrıya buraya yapmaya karar verdik. Hatta hatta daha ileri noktaya gidip e, çeşitli ülkelerle görüşmeler yaptık. Onlarla da e, çeşitli anlaşmalar yaptık cümlesi kurduğu anda ortaya neden İneada'yı seçtiğini bilimsel verilerle raporlarla sunması lazım. Evet. bugüne kadar bu iş böyle olmadı nasıl 3. havalimanı e, uçak helikopterle gezdirirken tepeden karar veriliyorsa İnya'da bölgesinde de aynı mantıkla aynı kafayla karar verilmeye çalışıldığını görüyoruz bir kere zaten hani açıklamanın bu kısmı öncelikle sıkıntılı evet. ve şunu da görüyoruz Hani bu ülkede nerede güzel doğal bir alan var oraya teşhis yapılmaya çalışılıyor yani bunların çok örnekleri doğru. çok fazla evet. örneğin e, Çanakkale'deki Karabiga bölgesi inanılmaz bir doğası var 20 tane termik santral projesi başladı. 2-3 tanesi hızlı bir şekilde tamamen bir tanesinin inşaatı tamamlanmak üzere neredeyse. Hı hı. Aynı şekilde yine Adana bölgesinde yine Mersin bölgesinde çok doğal yaşamın olduğu bölge seçiliyor. E şimdi burada Longo Longoz ormanlar. Şimdi Burası zaten dünyada sadece 3 tane kalmış Amazon bölgesinde Afrika'da ve Türkiye'de olan bir bölgeden bahsediyoruz. Hı hı. Yani ne yapsak da gitsek bir yerleri mahsetsek Yaklaşım ancak bu olabilir. Yani bu hakikaten bizim zihnimizde, kalbimizde buna işaret ediyor. Ve bunun inan artık ne mühendisliği ne bilimi olabilir. Yani evet. dünyada tek kalmış olan bir bölgeye gidip müptel santal yapıyoruz demek. Evet. E -nin artık bir çevresi etkide yerlenmesi dahi yapılamayacak durumdadır. Çünkü zaten oraya dokunmamanız gerekiyor. Birinci dereceden sit alanı gerekiyor. zaten. Yani onu hiç söylemeye evet. bile gerek yok. Zaten sit alanlarını da hani çıkış yasal Istatüsü. hükümetleri uygulamadıkları evet. için mahkeme kararı devam ediyor. Ama tabii bunların tabii yapılıyor olması hukuksuzca bizim bunlara karşı mücadele etmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Yani bunları tabii tartışıp eleştireceğiz ve düzeltilmesi için çabalacağız. Şimdi tabi buraya miktar santral yapıldığı zaman çok büyük ihtimalle yapılmaya çalışıldığı zaman çok büyük ihtimalle şey diyecekler. Hani biz oradaki ağaçları kesmeyeceğiz. Hatta belki taşıyacağız gibi çok komik laflar söyleyebilirler. Ama tabi buraya bir enerji santrali yapıldığı zaman bırakın termik santral herhangi bir enerji santrali dahi yani rüzgar enerji santrali dahi yapılmaması gereken bir için. eğitim hatları da döşemeye başladığın zaman o ormanlardan hiçbir ...fayda ve doğa için bir fayda da sağlamayacağını göreceğiz. Yok olmuş olacak. Hı hı, bu. Ya evet. konuşup ee, Yani neden bu bölge... Ee, ...biz burada özellikle Marmara bölgesinde çok yoğun bir enerji yatırım sürecinin olduğunu görüyoruz. Çok bir yurtulan. Neden bu bölge? Neden Bulgaristan bu kadar yakın? Burada nasıl bir kaygı var? Bu da tabii kafalarda bir soru işareti. Çok büyük ihtimalle hı hı. ekonomik bir girdi sağlama kaygısı. Avrupa'ya enerji satacağız fikriyle hareketten eden bir evet. yani bu aslında Türkiye için yerel değil, birilerinin yoluna alanı olarak karşımıza çıkıyor evet. Tabii şunu da söylemek lazım Mersin Akkuyu'daki süreci hepimiz hatırlıyoruz e, sahte imzalarla chat raporları karşımıza çıkmıştı. Hı hı. E, chat bilimsel bilimsellikten uzaktı. Dava süreci devam ediyor şu anda. Hatta hatta e, Ulusal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun da bu adana dair çeşitli raporlar da yayınlanmıştı. Ve Türkiye'nin bu konuda yetersiz olduğu ortaya konmuştu. Artık bu dakikadan sonra e, riski bu kadar yüksek olan, atıkları yönetilemeyen e, bir enerji üretim biçiminin hala yapılmaya çalışılıyor olması gerekiyor. Bence özellikle de senin de Vurgaz'ın gibi 15 gün öncesinde e, seçimlerin birerlere mesaj verme kaygısıdır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü evet. burada e, aynı zamanda bir takım anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor. Evet. Kim bilir ne pazarttılar yapılıyor bu süreçte. Türkiye'nin geleceği riske yatılıyor Çok özetle neye nükleer ile karşı olduğumuzu da istersen çok hızlıca Tabii. söyleyeyim. Çünkü belki ilk defa arkadaşlarımız vardır. Birincisi dünyadaki... Aynı en riskli enerji üretim biçimi yani herhangi bir enerji santralinde bir kaza olduğunda nükleer santralde etkisi ve bu etkiden kurtulma konusu çok yüksek, çok geniş bir coğrafya etkiliyor ve geri dönüşü olmaz sonuçlar veriyor. Bunun dışındaki her santralinde böyle bir risk oranı bu kadar yüksek O yüzden bu riski göz almamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu birinci gerekçemiz. Diğeri, atıkları yönetilemiyor. Çünkü atıkları bertaraf edilemiyor. Çıkan uranyum, daha sonrasındaki plutonyum daha doğrusu yönetilemiyor ve bertaraf edilemiyor. Hı hı. Bizler çevre mühendisleri olarak ve bu işin dilini yiyeceğin insanlar olarak atıkları yok edilemeyen, hiçbir üretim biçiminin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Yani bir çevre teknolojisi uygulanamıyor buraya. Evet. Bu da ikinci sebemiz. sebep ise çok daha kritik belki. E, şu an Avrupa'da özellikle bir enerji endüstrisi devrimi yaşanıyor. Enerji devrimi yaşanıyor. Hı -hı. Bu yenilenebilir ve temiz enerji üretim biçiminin e, egemen olmaya başlaması anlıyor. Yani biz yine treni kaçırma durumuna karşı karşıyayız. Hı -hı. E, birileri sadece parklarda bile parklarda yürüyüş yollarında adım attığınızda enerji üretme Koşulların tartışıp bu konuda bilimi gelişmeye çalışırken biz dışa bağımlı ve kirli bir teknoloji ülkede eleman kılmaya çalışıyoruz. E, ve geri kalıyoruz aslında. Yani birileri ilerliyoruz diyor ama nükleer enerji aslında bizi geri bırakıyor. Ve evet. e, kaçırma karşı karşıya koyuyoruz. Evet. Bunun tamamlığını aldığımız zaman zaten nükleer sansörün e, Türkiye'de yapılması sağlıklı bir yaklaşım olmayacak. Bırakın Türkiye dünyada. Hele bunun de dünyada sadece 3 tane yerde olan ee, belki hı hı. henüz test verilmemiş canlıları bile içinde barındıran e, bir alanda yapılmaya çalışılıyor olması korkutucu. AKP'nin e, doğaya bakışını e, da ortaya koyan bir yaklaşım. Gidip de dünyada sadece 3 tane olan e, bir doğal alana mütter sansar yapacağım demek... E, Burada nokta nokta koyuyorum. Evet yani ee, pek akılla izanla yani, açıklanabilecek bir şey değil. Yani sonuçta bizim değil, tabii evet. e, beton makinesinin sesini çok severim diyen bir çevre ve şekilcilik e, bakanımız var. Tabii yani bu şartlar altında e, doğa korumayı bıraktık zaten. E, yani bu seçilen yerlerin ne kadar e, mantıksızca ne kadar... E, akıldan fikirden uzak bir şekilde e, seçildiğini e, görüyoruz. Aslında tabii e, şu da e, ilginç yani bu sadece şimdi senin e, demin bahsettiğin enerji devrimi, Avrupa'da yaşanan enerji devrimi yenilenebilir enerjiye doğru e, geçiş süreciyle ilgili bu artık sadece hükümetlerin veya enerji şirketlerinin radarında olan bir mesele değil. E, mesela şimdi İngiltere'de e, Hinkley Point e, nükleer santralının işte genişletilmesiyle ilgili, yenilenmesiyle ilgili bir takım e, gündemler e, söz konusu ve e, Fransız e, EDF e, şirketi ve Çinli bir ortağı var. E, bunlar bu işe e, girmek üzere niyetlenmiş durumdalar ve hemen e, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P e, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak bu İngiltere'deki nükleer santral işine girersen e, senin notunu kırarız diye e, Fransız EDF şirketine e, hemen böyle bir e, uyarıda bulundular. Yani bu artık sadece e, enerji meselesi değil e, yani ekonominin e, aktörlerinin e, tamamen radarında olan herkesin ilgilendiği herkesin gözün üzerinde olduğu bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Belki bu noktada biraz demin bahsettin ama bu Akkuyu ve Sinop'ta çevre mühendislerinin diğer sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü bir takım dava süreçleri, bir takım yargı süreçleri devam ediyor. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi özellikle Mersin Akkuyu'daki çevresel etki değerlendirme raporu yayınlandığı için çevresel değerlendirme raporunun olumlu kararına e, iptal davası açmıştık. Bu davanın şöyle e, önemli bir anlamı var. E, meslek odalarının e, üst örgütleri, çatı örgütleri bu davayı sahiplendiler. Yani Türkiye Barolar Birliği, Şükrü Hendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tarıkları Birliği gibi e, üst örgütlerimiz e, bu işi sahiplendiler. Ve çok daha geniş, çok daha güçlü bir e, cephe oluşturdular. Buradaki dava devam ediyor. İşte bir kişi belirlenmesi, incelenmesi gibi süreçler yapılacak. Ama tabii çok ağır aksak ilerliyor bu dava süreci. Zaten mahkemenin durumları hepimizin malumu. Buradaki evet. dava bir yandan devam ediyor. Sinopla ilgili ise henüz bir çevesi eti değerlenme süreci yapılmış değil. Bir rapor, e, halkın katımı toplantısı gibi süreçlerde e, tamamlanmamış gibi görünüyor. Orası bir ay daha muğlak görünüyor ama akvedeki süreç devam edecek. için biraz önce sen çok önemli bir şey söyledin. 2023 yılında tamamlanması Hı -hı. Evet demiştin. E, dünyadaki nükleer santrallerin yapılış sürecine baktığınız zaman bazıların 15 yıl, 20 yıl, hatta 30 yıl daha tamamlanmamış olan nükleer santraller olduğunu görebiliyoruz. Örneklerle dolu. Hatta bunların bazıları da Rosaton'un işte yani e, Evet. Şu an Türkiye'de bunu yapmaya çalışan e, firma'nın Rus firmasının e, Nukler Samsel. Yani dolayısıyla şu anda e, bu Nukler Samsel'in e, yapılıcına dair de e, e, bir takım enginlerdi var tabii, yani yap, tarafından. Hı hı. Ama bu şunu da gösterdi, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği, onlar yapmazsa gibi başkası yapar cümlesi veya Rusya'da aramızdaki bir sıkıntıdan kaynaklı olarak çok hı hı. bir. Yatırımın ve bir yatırımın e, durma noktasına, iptalleme noktasına gelmiş olması bile aslında bugüne kadar üretilen yerli teknoloji, e, Türkiye'nin nükleer enerji üretim biçimine hakim olacak, bu teknolojiye sahip olacak söylemini çürüten bir söylemdir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aslında kendi söylediğini, artık e, başka bir şey söyler hale gelmiştir. Evet. Yani doğrusu da burada Rusya'ya bağımlı, teknolojisi Rusya Rusya'ya bağımlı, inşaatı da Rusya'ya bağımlı ve daha sonra Uranium'da da yine Rusya'ya bağımlı bir enerji üretim biçimi olacak. Şimdi Rusya olmasa da başka bir ülke olsa yine oraya da Hı -hı. bir yapı olacak. Muhaka. Daha sonra da bir sıkıntı oldu zaman bunu da üretemeyeceksiniz ama yenilenebilir ve temiz enerji karakteri böyle değil. Evet. Ve şunu da söylemek istiyorum e, izinle. En önemli üretim, enerji üretim biçiminin de ...enerji verimliliği olduğunu bulmak lazım. Yani da da Türkiye'de 125'e yakın kayıp kaçak varken... ...enerji verimliliği yoğunluyken... ...yani bir bilim enerjiden alacağımız iş miktarını arttırmamız gerekiyor artık. Evet. Yani e, örneğin Ankara'daki Toki konutlarının o çirkin Toki konutlarına... ...artık o çirkin renkteki ışıkları yansıtmaktan vazgeçmek gerekiyor gecenin bir arasında. Çok. Yani doğru. bunu yapmadığımız zaman zaten e, o sorunun tamamını çözemeyeceğiz... Ve bizim için en iyi ve en önemli enerji üretim biçimi enerji verimlidir Peki. Çok teşekkür ediyorum Baran yayınımıza katıldığın için. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz bundan sonra. Evet, evet. yayınlar tekrar. Çok mersi. Evet. Çevre sorunları araştırmaları merkezi başkanı Baran Bozoğlu ile bu İğne adanın 3. nükleer santral için seçilmesi meselesini konuştuk. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra... Başka bir konuyla yayındayız. Evet, değerli Açık Radyo dinleyicileri, Ekonomi Ekoloji Programı 94.9 Açık Radyo devam ediyor. Şu anda hattımızda dünyanın farklı yerinden bir konumuz var. Burundi'den Landing Interesse, 350.org Afrika çalışanı kendisi. E, Landry ile konuşmayı seçmemizin sebebi çok kısaca bahsedecek olursak, e, Türkiye'de dahil bazı yerlerde iklim e, aktivizmi veya çevre aktivizmi zaman zaman e, gündemin diğer maddelerine gölgesinde kalabiliyor veya çok zor olabiliyor aktivizm dediğiniz şeyi yapmak. Ama e, de zor evet. zamanlardan geçen bir ülke. Bir, onunla ilgili bir bilgi alalım. İkincisi yaptıkları epey insana cesaret veren e, hmm. Güzel örnekler. Güzel evet. örnekler var. Onlarla da ilgili bilgi alalım. Tamam. E, Landry... We are really pleased Hello, to have, have you on the air with us. Hello, good morning. Good morning, morning to you as well. Um, can you uh, please firstly speak about uh, what's going on in Burundi and uh, related to that, uh, can you also uh, talk a little about um, climate activism there, in which context it's going on and any recent significant achievements that the movement has achieved? Over there. Yeah, thank you, Mahir. Uh, well, what's going on right now is that Burundi has been a very uh, uh, discussed context since April. Uh, there have been popular protests, uh, you know, since April against the third legal term of the, the president, the current one, who are uh, the legal because against the Constitution and the uh, Arusha Peace Accord which uh, managed to uh, bring back peace and stability after uh, about APK, OCDO. Uh, so the things have been uh, pretty bad in the last um, six months, uh, with uh, about 150 people killed. Uh, 200,000 people have fled outside the country. Uh, the independent uh, broadcasters, the, the radio station has been uh, destroyed then. And uh, the work of society uh, has been, somehow, uh, polarized, uh, not um, moving as usual, though we won't even have um, uh, a an native and vibrant society uh, uh, movement. But still, despite all those uh, political uh, difficult context and environment, uh, there's still uh, a lot of excitement uh, among the youth, uh, the students, Um, the women are actually beyond the kind of the circle of activity. Can In I, can I, can I? Can toward... Sorry, can I please uh, translate for our audience uh, and yeah, then you sure can go. Exactly. Uh, Nisan, mm -hmm. uh, şey sorduk uh, Landriye. Uh, mm -hmm. Orada neler olduğunu sorduk her evet. şeyden önce. Nisan ayından uh, bu yana ülkenin uh, bir karışıklık içinde evet. olduğunu uh, mevcut uh, devlet başkanının uh, koltuğunu bırakmak istememesinden dolayı. ...anayasayı e, nasıl çiğnediğinden e, hı hı, bahsetti. bahsetti. E, medya organlarının kapatıldığı sansüre uğradığından bahsetti. 200 bin kişinin ülkeyi e, terk etmek zorunda kaldığından... ...binlerce insanın e, hayatını e, yitirdiğinden e, bahsetti. Ancak tüm bunlara rağmen dedi e, ülkede... E, bir heyecan da var. Mm -hmm. Özellikle kadınların ve gençlerin başını çektiği bir uh, heyecan var. Şimdi onunla ilgili biraz bilgi edeceğiz. Thank you Landry. Can you please continue on what you were saying about the, the status of the movement in Burundi? Yes. Uh, well, uh, I this part uh, uh, context. Uh, there going on. Uh, there, are, you know, there is a high level of uh, excitement among the youth, the students, and the women uh, to work towards, say, uh, you know, environmental uh, and uh, the safety, you uh, know, the safe environment where they are. Uh, there is a growing number of uh, NGOs, uh, non-profit organizations and companies in the mm -hmm. environmental and renewable sector. Uh, there are still some mobilization and events uh, that can happen at small scale because, again, the do have COVID, still. Uh, the you know their mobilisation. The last one was the uh, week, the original week of action that we organized at 350. That brought together about 300 um, uh, youth and students in Bukungura, the city. Uh, people are still meeting and strategise, uh, reflecting on the future. Uh, how we can have um, you know a, a better, uh, a, a better future based on renewable energy? How we can use Uh, a better use of the land. How can better protect uh, the forest that we have, and ensure equity and uh, terreno, um, uh, justice uh, for for for all? So those are two some of the activities that happening to start the context. Okay, they can uh, relate to something. Okay, thank you. Ee, diyor ki tüm bunlara rağmen e, hareketlilik devam ediyor. Özellikle adalet e, mevzularında enerjiye erişim konusunda, hmm. adalet konusunda çok ciddi bir e, çaba var. Ülkede e, 25 insandan sadece birinin e, evinde elektriği var. Örneğin e, bunları değiştirmek için ciddi bir e, çaba var e, dedi. Ve insanlar mobilize olmaya devam ediyor. 7,5 megawattlık bir yeni e, güneş... güneş. E, hmm. Şey, tesisi ülkede e, kurulacak bu sene başlıyor çalışmalar. E, bu şekilde de tüm e, aksiliklere tüm Rağmen, şiddet, ortamına şiddet ortamına rağmen, rağmen insanların kendi mücadelesi. kaderini değiştirmek üzere, evet, İnsanlar evet. çevre mücadelesini çevre mücadelesi olarak değil, kendi hayatlarını daha iyiye götürmek olarak algılıyorlar. anladığımız kadarıyla Landry'in de söylediklerinden. Evet. Landry, we are nearing the end of our program. We only have around a minute. Do you have um, any last um, words on this? Yes, uh, I do have a quick one. Uh, just, you know, uh, it's good to see that people have understood The close link between peace and development, and also the link between development and the environment. So there are the three are together. If one is not, like if the three are not connected, there is a problem. So now they understood that the, the, the three legs are somehow linked, and they are working towards uh, the kind of the stability and the sustainability of the three legs: peace, development, and the environment. They go hand and hand. Andrew, thank you uh, thanks a lot uh, for joining us um, this morning um, and I know you're very uh, busy and um, we hope to be in touch with you um, over the next few months right. thanks a lot Always a pleasure thank you Evet son olarak şunu söyledi e, insanlar dedi Lendry e, şunu anladılar dedi barış ve gelişme arasında mm -hmm. doğrudan bir ilişki olduğunu ee, ve gelişme ve çevre arasında, adalet arasında doğrudan bir ilişki olduğunu anladılar. Ve e, toplum bazında buna yönelik adımlar atılıyor dedi. E, ne diyelim darısı başımıza mı denir artık? Öyle, evet. Çok kısa süremiz doldu ama önümüzdeki programlarda bahsetmek üzere e, sözünü verelim. Son dönemde yapılmış birkaç araştırma okudum. O araştırmalarda e, olumlu örneklerin, iyi örneklerin aslında çevre mücadelesine, hem katılımı arttırdığı hem de çevre mücadelesine olumlu etki ile ilgili aslında belki olumsuzları konuşmaktansa bundan sonra belki olumlu örneklere daha çok yer vermek. Bir bu olumlu anlamda, örnek de işte Ada Yumurtalık ve Enci e, Fransız e, Enerji Şirketi'nin evet. kömürden çıkmasıydı. E, evet. Ada Yumurtalık finansmanından geri çekilmesiydi Onunla ilgili de daha detaylı konuşuruz evet, hatta konu kalır Önümüzdeki programda alırız. evet onu da ele alacağımızın sözünü vermiş olalım. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.